Desteği için açık radyo dinleyicisi Ayşegül Çelik Şahin'e teşekkür ederiz. Babilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Una de esas noches sin final. Yeah, bu şarkı, what's the meaning of that? Uh, one of these uh, now nights uh -huh. uh, without ending. Ah, bir <laughs> tane uh, de uh, sonsuz gece. Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana. Y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer Parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta. Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero. Pasarán los siglos y quizás seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel, desobediente. Pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente.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 Lere lere lere de lere lere lere de de Herkese merhaba 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programını dinliyorsunuz ben Erjument Gürçay Bugün programa Bahma Adalarından bir denizciden Bayan Sandra McLean'den dinlediğimiz harika bir İspanyol aşk şarkısıyla başladık. Şarkıda Bayan Sandra sonu olmayan gecelerden sonra her sabah sesini getiriyor bana ve beni yine yumuşak sesin sözlerin uyandırıyor. Sensiz yaşamayı düşünemiyorum diyordu. Geçen hafta programda okyanus ötesinden iki denizci konuğum vardı. Kaptan Fahrettin Eroğlu ki denizci dostları ona Fahokaptan diye sesleniyor. Karada yaşadığı tek düzey yaşamdan vazgeçip korkularını yenip 6 yıl önce Meksika körfezine yelken açmış. Bayan Sandra Makli'nde tıpkı Fahrettin Kaptan gibi bir gün yeter artık benim özlediğim hayat bu değil diyerek 2015'te Arjantin'den yola çıkmış ve ve yolları 2019'da Meksika'dan İslamuhayres'te birleşmiş. Bayan Sandra'nın siz az önce dinlediğiniz gibi çok güzel. Yani geçen hafta ondan şarkılar dinledik. Bayan Sandra'nın çalıştığı lokalde Fahrettin Kaptan'da tanışmış ve o gün bugündür de 10-12 metrelik yelkenli teknenin 25-30 metrekarelik yaşam alanında dijital kirlilikten olabildiğince uzakta minimal, yavaş ve sıfır karbon ayak izi bırakan bir hayatı yaşıyorlar. Bugünlerde de Bahama adalarına yelken açıyorlar. Sizler de onları korkunu yen hayalini yaşa YouTube kanallarında paylaştıkları videolardan takip edebilirsiniz. İşte tanrı vergisi bir doğallıkla sosyal mesaj verme kaygısı olmaksızın yaşadıkları her neyse bütün samimiyetleriyle bizlerle paylaşıyorlar. Zaman zaman denizciliğin inceliklerine dair teknede yaşamaya dair pratik bilgiler veriyorlar. İşte yiyip içtiklerini, gezdikleri, gördükleri uzak coğrafyaları bizlerle paylaşıyorlar. Şimdi sizleri geçen hafta başlayan söyleşimizin ikinci bölümüyle baş başa bırakmak istiyorum. Cesaretin öncesinde biraz bilgi de gerekiyor ama değil mi? Yani olağanüstü durumlarda karşılaştığınızda ne yapılması gerektiğini bilmeden ne bileyim bir fırtınada denize açılmak herhalde hiç akılcı değil. Hatta siz demiştiniz sanıyorum bu en iyi kaptan kötü havada iskeleye bağlanıp yan gelip yatandır. Evet. Deniz aynı zamanda tehlikeli bir e, mecra da yani bilgisi ya, deneyimi olmayan denizciler için. Doğru ama şöyle bir avantajımız var. Şimdi ben bir anım anlatayım bu konuda. <gülüyor> Şimdi biraz önce söylediğim gibi işte yani bir denizcilik tecrübesi edinmek için işte sağa sola gittim. Teknede her zaman bir kaptan vardı. Yani karar alması gereken alması sorumluluğu olan bir, birisi vardı. Ben değildim o. Ben söyleneni yapıyordum. Tekne bitti. Bir şekilde Amerika'dan ayrılmamız gerekiyor. İşte Kanada'dan bir e, find a group sitesinden bir kız bulduk. Geldi. Nereye gideceğiz? Küba'ya gideceğiz. Kürtü'den. Tabii ben ilk defa kaptanım. Yani karar alması gereken yani ölümle yaşam arasında gerekirse karar alması gereken adam benim. Ama ben o olgunlukta değilim. Henüz. Bilmiyorum. Hava raporuna bakıyoruz. Bakın şimdi yani ne kadar hatalar. Hava raporunu e, Passage Weather diye bir site var. Oradan bakıyorum. Meğersem onlar Greenwich saati var ya o, o saate yayınlanıyorum. Yani benden 8-12 saat falan gerideyim ben onlara göre. Yani hava düzgün görünüyorken aslında hava düzgün değil. <gülüyor> Kötü yani. Ondan sonra hava raporuna bakıyorum. Mavi görünüyor. Skala'ya bakıyorum işte 15 nat. O iyi diyorum ya 15 nat yeterli. Ama orada F işareti var. 3 çentik var. Biz çıktık efendim şeyden o Hernandoviç'ten ilk gün sıfır rüzgar. Bakıyorum hava raporuna olmaması lazım ya bir şeyler ters gidiyor ama haydi bakalım. Tabii ben bir de demokrasi uygulamaya çalıştım teknede. <gülüyor> Karar alırken işte Veronik'e soruyorum Veronik diyorum işte şuradan şuraya gidelim ne diyorsun falan filan. Aslında çok büyük bir hataymış yani sormayacaksın sen. <gülüyor> Çünkü bu sefer Veronik tedirginleşmeye başladı. Ya sen nerede olduğumuzu biliyor musun falan dedi. Yani dedi biz yani emin misin sen bu işte tecrübeli falan dedi. Şimdi öyle olunca ben konu görüntü geldi bana. Şimdi bizi askerlikte öğretiyorlar harita okumayı falan. <gülüyor> Her ne kadar deniz haritası. Ya denizcilikte nerede olduğunuzu bildiğiniz sürece sorun yok. O yani harita üzerinde koyabiliyorsanız. Bunun için zaten sextant var işte yıldız e, GPS'ten eğer yoksa. Ben açtım haritayı dedim buradayız yani ne anlamı var ki dedim. Ya yani sen sadece 180 derecede devam et işte falan. Ama ben anladım o zaman. Yani teknede demokrasi olmaması gerekiyor. Öyle yani kurva danışalım arkadaşlar hep beraber 180 derece gitmeyi düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Falan filan. Yani. Böyle bir şey olmaması evet. lazım. Kaptan ketum olması lazım. Çok basit ve net arkadaşlar. Şu anda 180 derece gideceğiz. İşte 20 saat 180 derece gittikten sonra işte 5 derece sancağa döneceğiz falan. diye yani. böyle olması gerekiyormuş. Tabii o zaman bilmiyoruz. Neyse efendim biz aşağıya doğru iniyoruz. Hava Sıra dışı bir şekilde sertleşmeye başladı. Hava raporuyla alakası yok. Meğerse ben geriden geliyorum hava raporuyla. Ondan sonra hava sertleşti, sertleşti falan. 25-30 lat falan bir rüzgar var, dalgalar dikleşti falan. Ve beni deniz tutmaya başladı. Daha doğrusu şöyle yani bir şey pişirmiştik bu. sos içimi mi ne diyorlar? Çok baharatlı bir et falan. Kokusu falan yağlı yağlı. Ben artık yatıyorum. Ben tamam off pozisyondayım. Otopilot çalışmıyor. İşte Veronica 48 saat dümen tuttu. Ana yelkeni camadan vurmak için tabii o dümen tutuyor ya evet. ben camadan vurmak için dışarı çıkmam lazım ana yelkeni. Bu bendeki sarmalı yelken değil manuel. Ondan sonra yani camadan e, tabii, vurmak derken hani dinleyenlerden bile dinleyenler, yelkeni, yelkeni küçültmek. küçültmek. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani öndeki yelken sarılıyor. Onu küçültüyorsunuz <gülüyor> oturduğunuz yerden, kokpitten yani. Ama ana yelkeni küçü küçültmeniz için direğin yanına çıkıp yelkeni indirip e, bağlamanız lazım, küçültmeniz lazım. Ona camadan deniyor. Tabi bunun için yukarı çıkmanız lazım. Tabi iki gündür kusan birisinin gece saat 3'te camadan vuruyor olması falan. Tabi dalgalar falan böyle feci. Gece seyri bir de. Evet e, otopilaz falan da çalışmıyor. Ondan sonra, neyse efendim biz camadan vurduk. Camadan vururken yelkeni yırtmıştık. ayrı bir konu. Ondan sonra geldik, tekrar yatıyorum falan. O kız 48 saat işte otopilotsuz, dümen. bazen uyuyakalıyordu. Biz olduğumuz yerde dönüyorduk. Dönerken ben uyanıyordum. İşte öndeki gelkenler yelken, plaf plaf ediyor böyle. Ondan sonra bu hemen uyanıyor falan. Ya işte I'm sorry falan diyor. Tekrar tutmaya çalışıyor dümeni falan. Çok yani var ya böyle yani o kadar amatörce ve komik ama trajik komik yani böyle bir durum. Ee, öyle bir durumdaydık yani. Şarkı arası evet. daha Sırada evet. hangisi var? Bir grup var. Bu grup enteresan. Amerikalı bir grup bu. Üç kişiden oluşuyor. Eyalette yanlışlık olabilir. Mississippi olabilir. ya Louisiana falan oralarda bir yerde. Kilisede çal çalan bir bu batayı çalan çocukla işte bu gitarı çalan çocuk kilisede müzik yaparken bu bas gitar çalan Birisi bunlarla kontrağa geçiyor. Bu grubun ismi e, biraz telaffuzu zor. Krang Bin. Yani tam Hı -hı. yapamadım belki. ama Bin diye bir grup. Bu grubun şöyle, yani bu şarkıların, Maria Maria ismi şarkının ismi. Bu grubun bendeki, yani benim ilgimi çeken kısmı e, Afgan müziğiyle beraber sentezlenmiş normal e, Amerikan e, rock tarzı. E, bir müzik yapıyor zaten çocuk Afgan müziğine e, özellikle e, odaklanmış özellikle bu parçası Maria Maria ben çok sevmiştim yani bunu özellikle e, seçtim sizin için. belki dinliyoruz o zaman. Sizin Buradan, tekne denizci bir tekne değil mi? Ee, yani, ya denizci tekne şimdi nasıl ee, inanın bu aslında bu soruların e, muhatabı <gülüyor> Özkan abi. Ben tekneyi işte o sevdiğim için aldım. Yani öyle bir şey hissettim bu tekneyi. Şöyle demişti Özkan abi söyleşimizde yani bu hani eski yeni tekneleri karşılaştırırken işte eski e, tekneler çok daha sağlamdır. İşte stabildir. Yeni teknelerde hani konfor artıyor ama işte ne bileyim e, denizciliği biraz daha ikinci planda bırakılıyor. O anlamda şimdi, sordum. Yani. Ha, evet şimdi tabii 81 yılında yapılmış bu tekne. Fiberglass tabii biraz daha göreceli kalın yeni teknelere göre. Çünkü o zamanlar petrol çok ucuzdu. İşte petrol ürünleri olan işte poliester reçine gibi şeyler daha ucuzdu. Vergiler işte bazı maliyet muhasebesinden dolayı yapıldı ve bu tekne salması e, full full salma yani baştan başa değildir ama yarım full salmadır. E, yeni tekneler fin yıl yani fin salma ve altında torpil, tor torpil evet torpillidir vidalıdır. Bu da vidalı ama bu çok geniş bir alan ve fiber glass'la desteklenmiş. Ama o mesela bu tekneler V şeklinde benim tekne o tekneler daha doğrusu daha çok tabak gibi. Ya yani bir dalgaya çıktığında havaya kalkıp bir sonraki dalgada Evet, pat diye vuruyor ama ona göre yapmış adam. Anlatabiliyor muyum? Desteklemiş içinden falan. Bende öyle vurmaz yani tekne. dalgaya kalkar, aşağı inerken sessiz bir şekilde iner, yarar suyu. Ama benim genişliğim de yani 40 fit bir bu tekne 40 fit yani küçük metre falan yapıyor. Aynı tekneyi yeni versiyon bir tekneyle karşılaştırdığınızda yayla gibi tekne o, bu daha küçük görünüyor. Yani denizcilik konusu böyle. Yani eski tekneler biraz daha mukavemetli, doğru kelimeler var, değil mi? Mukavemetli. Evet, ee, stabil yani. Evet, yani daha stabil. Deniz tutar Peki şu, teknede 24 saat nasıl geçiyor? Farking kaptan yani küçük bir alan, yani bir evin konforu yok işte. Dört tarafı suyla çevrili. Ee, minimal Vallahi bir yaşam. Teknede her zaman bir şeyler oluyor. Yani muhakkak tahmin edilmesi gereken bir şey vardır. Muhakkak eğer kendinizi meşgul etmek istiyorsanız kesinlikle bir şey vardır. Onun haricinde sadece eğlenmek istiyorsanız, yani kitap okuyabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, denize girebilirsiniz. Denize girmek olağan bir şey olduğu için birçok insanla buna vakit ayırıp, para ayırıp, zaman ayırıp sadece denize, siz sabahleyin kalkıyorsunuz şey benim kamalda da söylerim yani en büyük derdiniz işte ya kahvaltıdan önce mi denize girsem kahvaltıdan sonra mı yoksa kahveden <gülüyor> büyük, önce mi çok ciddi mesele. sorunlarınız var yani <gülüyor> çok ciddi hani bu denize geçen bu yıllarınızda en kötü anınızı hatırlıyor musunuz yani ya da sizi en çok zorlayan konular ne oldu yani. bir, bir ya bir sürü anım var böyle. <gülüyor> yok, yani. yok, dinleyenler yok, yok. bunu da göz, göz önünde bulundursun çok kötü anılar var çok ama iyi anılar çok fazla. Şimdi ben Meksika-İstanbul Adası'na geldim. Oraya geldiğimde amacım Küba'dan geldim. Amacım iki gün kalıp Guatemala'ya geçmekti. İstanbul Ares adasına birkaç gün kalıp işte ikmal yapıp Guatemala'ya gitmekti. Kaldık orada. Sonra ben iki üç gün sonra check-out yaptım. Çıkıyorum, gidiyorum. Dedim ya ben niye gidiyorum ki Guatemala'ya? Yani sebep çünkü diğer denizciler, yani hep konuşulan, dedim ya ilk başta herkes şef hiç Kızıldereli yok. O şefler bana dedi ki Guatemala'ya gideceksin işte Guatemala. Hurricane Sezio'nun Guatemala, Guatemala. İyi dedim ben de Guatemala Herkes Guatemala'ya gidiyorsa ben de gidiyorum. Ondan sonra düşündüm ya ben Guatemala'ya niye gidiyorum ki? Bu ada her şey de çok güzel ya. Her şey ucuz falan. Cancun dibinizde uçakla her yere gidip gelebiliyorsunuz falan. Ondan sonra orada kaldım. Bir iki ay. Mayıs ayıydı hava raporu güneyden esiyor diyor ki kuzeyden kuzeye dönecek ama hava raporu diyor ki yani yavaş yavaş kuzeye dönecek. Akşam üzere böyle hava kararmak üzere kuzeyden nasıl böyle bir kasvet ömrümde öyle bir bulut görmedim böyle e, kıvrılmış simsiyah bulutlar ve içerisinden şimşekler çıkıyor. Hava kararırken görüyorsunuz da şimşekleri böyle uzaktan sesleri de duyuluyor falan hava durdu birden hiç yani dal kıpırdamıyor. Yani resmen bütün şey doğa durdu yani aslında da kuşlar bile etmiyor. Sonra ben dedim ya bir kahve içeyim ya bir şeyler olacak ama bakayım ben içeri girdim nasıl bir tokat yedikle demirdeyim bu arada yani Meksik, şey İstiklal Özköprüsünde tekne yana yattı nasıl böyle bir sürükleniyoruz dedim tamam yani buraya kadarmış hemen işte film şeridi geçmeye başladı Universal Studio falan <gülüyor> dedim buraya kadarmış gidiyoruz herhalde. Ee, sonra birden, tabi demirdeyiz ya, bir, bir iki ay demirde kaldığım için demir gömülmüş benim şeye, kuma. Allah'tan yani. Yalnızım, işte ırgat, ırgatım yok yani demiri çekmek için, eğer demir tararsam tekrar çekmek için falan. Ee, dışarı bir çıktım, yağmur yatay yağıyor. Ve yağmur yağıyor, yani şöyle bir kenardan bakamıyorsunuz, yüzünüz acıyor. Yani o yağmur damlaları çok acıtıyor yani, öyle böyle değil. Yani çok kötü bir hava yani ömründe öyle bir şey görmedim. Dedim tamam yani hemen açtım bir tane kiyon cep telefonum vardı. Navionix vardı o zamanlar. Parafı yok. Hmm. <gülüyor> ee, ona yüktü bakıyorum böyle demir tarıyor muyum diye arkamda da bir katamaran var. O da bakıyor böyle gocu mocu giymiş o deniz şeyleri böyle. Bir de e, gözlük şnorkel gözlük var ya onu takmış hmm. yukarı çıkıp bana bakıyor fenerle falan tarıyor muyum diye. Çünkü tarasam direkt onun üzerine bineceğim. Ondan sonra önümdeki tekne bana doğru geliyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Neyse önümdeki tekne benim ikinci bir demir atmıştım. Onu kaldırdı, aldı falan. Bütün herkes ama telsizde. Ceyart'ı kopuyor. Ben tarıyorum işte. Gelme üzerime falan bilmem ne. İngilizce konuşuyor. Millet birbiriyle bağırıyor, kızıyor falan. Yani o körfez bir sürü dolu tekne. Herkes köşeye yığıldı bütün tekneler. Bir tane, iki tane monohol tekne. Bir ben. Bir de diğer katamaranın arkasındaki. Bir de katamaran demir tarafı. Ama neyse 3 saat falan sürdü olay. Ee, 3 saat sonra ne no, şey hava hafifletmeye hava başladı. Dedim tamam herhalde atlattık. Ben motoru falan çalıştırdım ama ya, ne yapacağımı bilmiyorum. Hı -hı. Yani, çalıştır diyorum işte biraz onun sesi güvenmiyorum falan. Ondan sonra içeri girdim bir kahve yaptım kendime. Ee, durdum şöyle düşündüm. Bir ağlamaya başladım. Hı -hı. O dedim güzel ağlayabiliyorum. Ağladıkça ağladım. Bu Zeta kasırgasında sen denizde yaşamıştın değil mi Fatih Kaplı ya kasırga biz korunaklıydık, şey, lagunun içine kaçtık, salmayı çamura gömdük. Kasırga çok çok enteresan, çok acımasız yani hiçbir şey yapmasa bile o böyle çarmık tellerinde diğer teknelerde o o ses varıyor, çok ürkütücü, yani korku filmi efekti gibi böyle nasıl böyle şey yapıyor, ürkütücü bir ses veriyor yani hiçbir şey yapmasa bile. Ya bir, yapabileceğiniz bir şey yok. Kasırgadan önce emniyet, emniyetinizi aldınız, aldınız. Kasırga esnasında yok işte şurayı geririm, burayı yaparım. O, öyle bir şey yok. Yani o tamam. Yani kasırga başladı, bitene kadar eller yukarıda yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve gergin bir şekilde işte o uğultuyla beraber çok sert yani. Şöyle bir örnek vereyim. Bir kitapta okumuştum. 70 nat birinci kategori kasırga. 70 natta 12 yaşındaki bir erkek çocuğu güverte üzerindeyse uçar. Biz beşinci kategoriden bahsediyoruz. Düşünün yani. Ama tabii dördüncü kategori. Yani bu işin şakası yok. Çok ciddi böyle şeyler de var. Ama işte biraz önce söylediğim gibi genelde yüzde 95'i beşi sabahleyin denize kahvaltıdan önce mi girsem kahvaltıdan sonra mı girsem bir. İkincisi adada elektrik kesilir. Sizin elektriğiniz kesilmez. Güneş paraleliniz vardır. Bataryalarınız vardır. Suyunuz su suyu yapıcı makinanız ma vardır. Zaten yiyecek çok fazla tutmuyor insanların hayatı id idam edilmesi için. Yani çok Doğru. fazla gider değil Doğru. yani. En büyük şey, mi? internet konusu da şöyle. Orada marinalar vardır, girer bir şeyler içersiniz, pasbördü alırsınız. Çoğu da zaten şeydir yani iyi insanlardır. Yani 5 dakikada bir pasbördü değiştirmez yani. En son İstanbul Aras'ta Elvin marina vardı. İşte 2 senedir pasbördünü değiştirmiyor. Herkesin kullandığını biliyor. Ama değiştirmiyor. Çünkü onu bir zararı yok ki. Zaten faturası ne diyor ya. Yani. Dolayısıyla interneti de öyle çözüyorsunuz. Elektrik su da böyle iş. Sadece yiyecek masutumuz var. Şunu dikkat ediyorum. Yani bu işte okyanuslarda, açık denizlerde dolaşan denizciler balık avlayamıyorlar. Yani Hani dediniz ya az önce bu kasırgalar, bence dünya kıyamet öncesi bir zamanı yaşıyor Fahrettin Hocam. Yani işte bu küresel, hani global iklim krizi dediğimiz şey. Acaba diyorum ben şimdi bu 19. yüzyılda o ilk ne derler misyoner denizciler denizlerde dolaşırken de böyle sık kasırgalar yaşanıyor muydu? Sanetmiyorum ben şimdi yılda birkaç tane kasırga yaşıyor dünya. Şimdi yani şöyle, böyle kasırga, bir sorun da var bence. Yani doğa doğa evet. artık sinyalini veriyor evet. bize. Yani beni çok kolay harcadınız, evet çok harcadınız diyor. Doğru, doğru. Şimdi e, normalde bu Amerika'nın e, ulusal e, hurricane izleme şey, ofisi var. National Hurricane Center diye. Onların web sayfasında normalde bu zamana kadar, bu seneye kadar kasır kasır. Bir Haziranla işte Ekim 15 gibi falandır kasırga sezonu. Hurricane ismi iznisi. Bu sene e, 15 Mayıs'a aldılar. Çektiler. Yine, yine bitiş tarihi de aynı. Yani tabii benim kanalda bir şey var. Özkan abiyle yaptığımız kasırga nedir, ne değildir? Tabii Türkiye'de kasırga olmadığı için insanlar e, şey yapıyor. Ya, kasırga tamam bizden uzak ama Türkiye'de de çıkıyor. yani Akdeniz'de de çıkıyor. E, dolayısıyla bilmekte fayda var. Şimdi kasırga o kadar derecede su ısınıyor ki yani yani kasırga geçen sene normalde ya şimdi bilim insanları biliyor. Diyor ki yani olması gereken kasırga atıyorum şimdi. 20 tane kasırga çıkacak bu sene diyorlar. Ve bunlara önceden isimleri veriyor. Verilmiş vaziyette. Geçen sene isimler bitti. Biz yani isimlerin hepsi bitti. Biz Yunan alfabesinde K harfine geldik. Bu kadar derecede çok kasırga çıkmaya başladı. yani Dolayısıyla bu sene de bekliyorlar. Ve işin kötü tarafı biz de Bahamalarda kasırgaların gidiş güzergahındayız. Yani böyle bir risk. Yani ben şey düşünüyorum yani e, deniz yani denizcilerin de yaşı, yani bu iklim meselesine gezegene, denizleri korunmaya dair e, bence kaygıları olmalı. Mesela Sadun Boru uzun yıllar e, işte e, Bodrum civarını korumak için elinden gelen birçok şeyi yaptı. Gezayene Özkan Bey'in de bu yönde şeyleri var, kaygıları var. Değil mi yani doğa korumacı bir tarafı da olmalı bence amatör evet. denizcilerimizin. Evet, yani şimdi bir denizcilerin doğayı kirleteceğine inanmıyor. Yani hiçbir denizci bir dizel yakıtı 1 ya litre, yarım litre, 200 gram bile olsa denize atmaz. Atmaz yani kesinlikle yani garanti verilmiştir. Hele yani plastik çöpünü kesinlikle atmaz. Biriktir, biz biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Bir de onları vermek için para ödüyoruz yani çöp alanlar. Adalarda para ver, parayla adalar çöpü. Neyse efendim. Ama bence bu işe devlet, yani politika açısından yani çok büyük, ıı, yüksek seviyede çözüm bulunmadığı sürece yani attığımız taş kurbağayı ür ürkütmüyor. Evet, herkes sorunlu bilse ki kimse plastik atmasın denize falan. Bu arada insan dışkısı şey değildir. Denizi kirleten bir kimyasal atık değildir onu söyleyeyim. Koylar hariç kapalı koylar, su sirkülasyonu olmayan koylar hariç <gülüyor> insan dışkısı değildir. Onu onu herkes öyle yanlış anlaşılıyor. Bunu parantezinde söyleyeyim. Bütün mevzu yani siz ne kadar denizi korursanız korun, plastik atmasanız da fark etmez. Eğer su artıcı su artışı olmayan bir fabrika 15 dakika denize suyu verdiği zaman iş bitti. Her şey bitti yani. Bu, bu böyle bir de bu aslında denizin dışında bu küresel ısınma e, konusunda e, yani karbon atıklarından kaynaklanan temelde bir küresel ısınma aslında, Evet her şey değiştiriyor yani her şey gittikçe kötüye gidiyor maalesef be yani, Aslında bu yielkencilik yani dünyaya karbon ayak en az ayak izi bırakan ulaşım tarzı. Yani yelkenle seyahat etmiş. O anlamda da çok önemli bir şey yapıyor bence. Evet. Ya yani bizim dizel evet dizel motorumuz var. Bazen işte Küba'nın günahından doğuya doğru giderken bütün rüzgarlar doğudan batıya doğru eser. Mecburen motorumuzu çalıştırdık. Ama yani inanın yani motoru çalıştırmak yani motoru çalıştırdığın zaman karbon, karbon üretiyorsunuz yani bu bir bir iki evet. yani. O bile insanı yani ben kişisel olarak konuşuyorum kendi adıma rahatsız ediyor. kötü teknenizi açarız. Şimdi Long Island'a gideceğiz mesela. Açacağız yelkenimizi ağır gideceğiz yani. Hiç kimseye hiçbir şekilde bir zararımız yok. Güneşten enerjimizi üretiyoruz. Soğuk içeceğimizi güneşten üretiyoruz. Yelkenlerimize gidiyoruz. Yani bir keşke herkes denizci olsa. Herkes yelkenci olsa. Yemin ederim böyle sorunlarımız olmaz. Böyle yani global bilmem ne İli insanlar çok hoşgörülü olur. Bu da ayrı bir konu. Evet, Enteresan evet, derecede yardım. Evet, yardımsever olur. Dayanışma var bizde. <gülüyor> doğru. Peki evet. medeniyet çökerse önlemini aldın mı Fahrettin? Medeniyet çökerse önlemini aldım. <gülüyor> evet. pandemi diye bir bela var başımızda. Evet. Ben bu işi daha önceden düşünmüştüm. Arkadaşlarım benimle dalga geçmişti. Ben dedim yani oğlum yani bu işler böyle olmaz. Yani bu işin bir dur değildir. yani Gideceği yani. bir nokta olması lazım yani kesinlikle bir savaş. Ben savaş falan bekledim açıkçası. <gülüyor> Pandemi geldi ya benim planım işte şey. bu Böyle hani Haiti var. Ee, Haiti pardon özür dilerim. Haiti. Dominik evet. Cumhuriyeti ile beraber Haiti. Haiti'nin güneyinde bir ada var. Ee, orası saklanılacak bir yer. Çünkü Haiti'de teknik olarak yani isim olarak bir hükümet var ama uygulamada yok. Yani kimse size niye geldiniz diyecek bir sahil güvenliği falan da yok. Küba'nın güneyini düşünüyordum ben ama Küba çok zor bir ya Yani Küba her şeyle zorlaştırıyor yani. Yaşamak biraz zor yani. yani. Yani o Küba'nın güneyindeki adaları düşünüyordum. Orası olmaz. <gülüyor> bir de şey var. E, e, Honduras'ın e, açığında Ruatan Utila adaları var. Ama orası Haiti kadar e, çekmiyor çünkü Honduras'lar biliyorlar orayı. Yani oraya kendilerinin geldiğini ve kendilerinin de göreceli olarak parası olduğunu bildikleri için tehlikeli. Yani şöyle yani işte hayallerinin peşinde bir kısmını yaşadın ee, hala yaşıyorsun. Geleceğe dair hayallerin var mı? Örneğin <gülüyor> yani Panama'nın öbür tarafına geçip Pasifik'te yola almışıyor musun? Bir şey. <gülüyor> e şimdi şöyle bir şey bu, bu aslında videonun başında yani bu konunun başında açıklama yapmamız gerekiyordu. Ama şimdi söyleyeyim. Ben bir kere dünya turu yapmıyorum onu söyleyeyim arkadaşlar yani dinleyiciler. ben benim en büyük amacım mümkün olan en az parayla maksimum lüks yaşayayım. Ve ben tekneyi seviyorum ve tekne de bu konu için uygun bir yer. Dolayısıyla pasifi geçmek gibi bir nihai amacım yok. Ama benim ama şimdi her ne kadar bir teknede yaşayan birisi bunu söylese de benim gibi İçinde bir şeyler böyle bir kımıldar. Acaba geçsem ama mi e, falan filan. En azından Kukadalarına evet, yani, gitmek gibi bir şey olsa adalarına gerek değil mi? Gitmek. Olur, Gitmeyi diyoruz, isterim evet, ama pasifi geçmek evet. ciddiymiş. Yani Özkan abinin ne kitabını şey. okuyun. O rüzgar kovaladı yani geçmek için. Dolayısıyla Hatası. şimdi yani evet. günlerce e, kara görmeden yolculuk yapmak bir de Fatih şey, Aksu çok güzel şeyler yapıyor mesela Fatih doğru. Aksu harika yani ben hayranlıkla ta takip Ve edeyim bildiğim kadarıyla takip ediyorum. Atlas Okyanusu'nda hani bu ticaret rüzgarları denen bir şey var yani belli mevsimlerde evet. onun önünde düşüp geçiyorsun okyanusu ama Pasifik öyle değil yani rüzgarsız geçen günlerden bahsediyordu Özkan İlgül Kaynak evet. <gülüyor> doğru bir Rüzgarı doğru. yakalamak için yapmadığı şey kalmıyordu işte motorla yani, gidip. Mo ya meşhur Dick romanı kadar. var ya, yani o ya Pasifik'te geçen bir olay, <gülüyor> Pasifik'te geçen bir olay. Yani öyle söyleyeyim, ya yani günlerce, haftalarca rüzgarsız kalabiliyorsunuz. O yüzden Özkan abi rüzgar konularını falan Pasifik'i geçmek. Melville'in bir kitabı daha varmış. Yine Özkan kaynak sanıyorum bahsetmişti. Taipei'yi sanıyorum. Aslında diyor, o yılların denizciliğini o kitaptan, hani okumanızı öneriyorum demişti. Hani evet, e, Mobilitikten öte. Evet, ben okumadım ben onu ama. Kayfe'ydi adı tam hatırlamıyorum ama evet. Yine Mervi'nin yazdığı. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun? Hocam? Yok yani düşün, düşünmüyorum. Hmm. Yok ya, ya, ya Öyle denizden gelmeyi hiç düşünmüyorum şimdilik. Çünkü bir kere sebep yok yani bu iş için. Şöyle bir şey bakın biraz önce söylemeye çalıştım. Dünya turu yapmıyorum. Dünya turu yapmanlara saygı duyuyorum. Çok büyük işler yapıyorlar. Ama benim öyle nihai bir amacım yok. Tekneyi de Türkiye'ye götürmek gibi bir amacım yok. Tekneyi Türkiye'ye götürürsem e, bir sürü bürokrasiyle karşılaşacağımın farkındayım. E, ben buralarda rahatım vallahi. Yani Türkiye'ye gidersem de işte pasaport uzatmak için giderim ya da bazı e, evrak işleri falan olsun diye giderim. Ha şunu söyleyeyim. Hemen böyle bir şey olmasın arkadaşlar. Ya işte bir ülkemiz falan filan. Orası benim de ülkem. Ben az, az kalsın ölüyordum o ülke için. Ben silahlı kuvvetlerde çalıştım. Yani evet. Hakkari'de, Üzümlü'de, Dağlıca'da çoğunuzun ismini e, televizyonlarda duyduğu yerlerde görev yaptım. Yani o konuya hiç girmeyelim. E, o farklı bir konu. Orası benim ülkem. Ama devamlı orada yaşamak zorunda değil. Yani ülkemiz evet. Orası benim ülkem. O ayrı bir yer. Yani o insanın gönlünde. O başka. Ama ben evet. buralarda yaşamak istiyorum. Yani amacım böyle. E, peki dinleyenlerimiz nereden takip edebilirler? Bir buradan anons edebilir miyiz yine? YouTube'da evet. Korkunu Yen, Hayalini Yaşa diye bir YouTube kanalı var. Ee, Facebook'ta oradan... bir sayfanız var. Facebook'ta aslında, yani Facebook, Instagram falan var da ya bu, bu çok fazla internet, stabil internetimiz olmadığı ve zamanımız olmadığı için daha çok YouTube'a ağırlık veriyorum. Çünkü bir zor bir YouTube... iş o videoları kurgulamak. Oh, ah. Çok mi? zor. Çok zaman i̇şte... alıyor. Zor değil de zaman alıyor. Yani 3 dakikalık yani. bir şarkıyla videosunu yapmak için 1-2 saat uğraşıyor. Evet. Ya her videonun editi bir gün. Yani düşünün 15 dakikalık bir videonun sadece editi bir gün. Ee, düşünsenize yani bir günümüzü ona ayırıyorsun. Videonu yüklemek için falan işte 4-5 saat bekliyorsunuz. Mesela Küba'da 5 saat, bir 15 dakikalık video yükledik. Her saat 1 dolardı. Ee, yani şey interneti yani 5 dolar Peki, sadece video yüktüm için diye. Peki yani. yani değirmenin suyu nereden geliyor? Hani minimum yaşıyorsunuz onu biliyorum yani olabildiği kadar ama sonuçta yine bu teknedir yani bir masrafı çıkıyor bir şey oluyor yani zaman zaman çalıştığınızı da biliyorum ben hani olabildiği kadar emekli maaşınızın dışında bir gidelere elde etmeye de çalışıyorsunuz. Şimdi yani değirmenin suyu değirmenin suyu çok güzel bir soru her şey, yani bir şekilde maddiata bir şekilde geliyor olay. Şimdi şu anda e, YouTube'da Patreon diye bir web sayfası var. Orada donate yapıyor, şey e, Bağış yapıyorlar. 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar ne istiyorlarsa onlarla dönüyor açıkçası. Onun haricinde hesap numaramı kişisel olarak isteyip e, para gönderip destek olmak isteyenler oluyor. E, onlar da son derece etkili. Ve e, emekli sandığından 3600 lira olmuş kadarı maaşım. 3600 lira var asıl sponsor emekli emekli sandı <gülüyor> ha bu arada emekli sandı yani devletin bana bir lütfu değil devletin bana bir borcudur. yani ölmeseydim yani öl, yani ölseydim bu para gelmeyecekti ölmediğim için yani aramızda devletle yapılan bir anlaşma bu yani bunu bunu hemen bazı e, arkadaşlar e, işte devletin işte orada şeyini yiyorsun falan gibi böyle şeyler söylüyor emekli maaşı karıştırmayın yani evet. konu önemli evet. Ondan sonra sponsor emekli sandığı daha çok değişmek için olan dostlarınız var. Evet, onlar var. Ha, onlar yakın zamanda var. Onlar yokken ne yapıyordum? Onlar yokken buz dolabı 12 volt teknelerdeki buz var ya. Onlara işte Amerika'dayken işte vakum makinesi almıştım. İşte onlara çarjecik güçler falan almıştım. Ne diyor? Anahtarlar nasıl diyeyim yani işte göstergeler falan evet. Free, friyon gazını basacak bilmem ekipman yani. Allah Allah sana onları tamir ediyordum. Çünkü genelde bozulur yani. <gülüyor> <gülüyor> genelde bozulur. Ben de işte <gülüyor> makul bir fiyata yapıyordum onları. Sonra bu Patreon şeyleri bağışları çıkmaya başlayınca o işi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü bağış yapılıyor. oradan geldiği için ona daha çok zaman ayırmanız lazım. Çünkü adil olmamız lazım. Hem onu iyi yapayım hem bu işi yapayım olmaz. Çünkü 24 saat var yani bunu adil bir şekilde zamanı paraştırmanız lazım. O işi bıraktım. Yani eğer YouTube ve bağış olmasaydı. YouTube'dan para kazanmıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Kapattım. Çünkü telif şarkılar da koyuyorsun. Telif şarkıları çok güzel çalarım şey. bu konuda. Evet çok ya işte çalma işte telif yeme para kazan diye. Ama ben kafamda öyle çekiyorum o, o videoyu. O şarkının orada olması gerekiyor. Ne yapayım? Yani ben Bence ne çok şey... güzel. Yani Ben öyle yani seviyorum. Ben seviyorum yani, yani. Dolayısıyla işte bağıştan gelen e, paralar var. E, onun dışında emekli maaş var dedik. Eğer o paralar olmasaydı asıl soru bu. Arkadaşlar için eğer düşünen arkadaşlar için. Çünkü herkes bu duruma gelmeyecek. Küçük bir 400 dolar, 500 dolar bir para sabit. Yani ne olursa olsun gelecek bir ev kirası olursa yaşanılabilir. Heh. Parantez açıyorum ve parantezi kalın açıyorum. Eğer el beceriniz yoksa o para da yetmez. Eğer el beceriniz yoksa milyon dolar da yetmez. Bunu özellikle söyleyeyim. Teknik beceriniz... masraflı çünkü. Evet her şey bozuluyor. Bakın her şey bozuluyor. Yani denizde her şey bozuluyor. Dolayısıyla en azından bakımını yapmanız lazım. Yani elinizin tornavida tutması lazım. Ağır bakımdan bahsetmiyorum. Basit. Mesela sigorta atıyor, değiştirin. İşte orası oksitlenmiş, oraya izin paralayın. işte bir şey sürün falan. Onlardan bahsediyorum. Çünkü bazı insanlar ampül bile değiştiremiyor. Yani o insanların yapacağı iş değil bu. Dolayısıyla 400-500 dolar demirde yani. kalarak yaşamak için Karayip bölgesinde Meksika özellikle uygun. Bahamalar biraz pahalıdır buralara gelmeyin. Dominik Cumhuriyeti uygun mesela bu işin. Martinik uygunmuş. Sen Martin Adaları uygunmuş. Bazı yerler çok pahalı. Yaklaşamazsınız. Bazı yerler ucuz. Yaşayabilirsiniz. Tamir, yani şey demek belki daha doğru değil mi? Hani bu yıldız tornavida ile tornavida farkını bilmeyenler girmesin. Aynen. Girmesin. Yani üzgünüm. Tamirin yani şuna. böyle. Evet. Yani. Bir de tabii evet. <coughs> yani, videoları seyretsinler. Ee, dediğim gibi, biraz önce anlattığım e, anı gibi, e, her zaman böyle yani 365 günlük gülistanlık değil, bu işin fırtınası da var. Ama güzel bir hayat yani. Ben seviyorum. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir söyleşi oldu. Peki e, dinleyenlerimize son olarak söylemek istediğiniz ne var Fahrettin <gülüyor> Kaptan'ın? Valla <gülüyor> hepimiz öleceğiz. <gülüyor> hepimiz diyorsun. öleceğiz. Hepimiz ödeceğiz. Eğer gerçekten böyle bir hayat sadece denizde olması gerekmiyor, karavan hayatınız, dağ başında kulübe hayatınız, ne bileyim böyle bir şey varsa, kendi kendine yetebilen bir hayat tarzı varsa bence şimdiden başlayın. Elinizdekilerle başlayın. Ne var elinizde? Onunla başlayın. Bir şekilde başlayın. Gerekir yani hiçbir şeyiniz yoksa gidin dağlarda taşların, çadır kurun. Öyle başlayın. İki taşı üst üste getirin. Çünkü hareket etmeye başladığınızda o yana doğru kapılar açılıyor. Enteresan. Yani ya bu tekneyi aldığımda tekne hiçbir şey yoktu. Geldim işte ırgatımız var, buzdolabımız çalışıyor, güneş paneli aldık falan. Bunları hepsi işte birisinin buzdolabını tamir ettik. O bize su yapıcı makine verdi. Birisinin motorunu tamir ettik. O şuradan şunu verdi falan. Enteresan derece öyle yani hayatın, enerjisi, hayatın enerjisi o yöne doğru akıyor. Ama... Bir gün ya biraz daha param olsun işte 50 fit teknem olsun şu da olsun bu da olsun hadi kalkanları olsun diye bekleyeceksiniz. Olmuyor. Ve öleceksiniz. Yani üzgünüm. Yani bunları yapamadığınız öleceksiniz. Tabii bu radyo programının sırası, sırası çok kısıtlı. Daha konuşacak çok şey var ama ben sizinle Yeşil Gazete için bir de röportaj yapmak istiyorum Faridin kaptan. yani en kısa sürede ben yazarım size. Tabii benim için büyük bir onur. Açık Radyo çok özel bir yeri var benim için. Türkiye'deyken, Türkiye'deyken her zaman dinlediğim, neredeyse 24 saat dinlediğim bir radyoydu. Hatta hala Meksika'dayken sizin sosyal müzik gibi bir programınız var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet, evet. evet onu arada dinliyordum böyle işte caz dinliyordum açık gazeteyi. E Ömer Bey sunuyor, arada dinliyordum falan. Bizim Açık Deniz diye bir programımız açık da var. Açık Deniz'i evet e, dinliyordum. Hatta Çok ben Özkan abi Açık Deniz'den e, duydum. Yani Dur. O zamanlar asıl edeyim, 2005 yılıydı galiba. Açık Deniz'den e, radyo bağlantısı yaptılar, Özkan abi İspanya'daydı o zamanlar. Dedim ya ne oluyor ya, benden habersiz birileri dünya turu yapıyor, hemen bu konuyu araştırayım <gülüyor> falan diye e, oradan duymuştum. E, hatta Açık Gazeteden şeyi duydum. E, e, ee, evet, hikaye avcısı, hikaye ha, avcısı. Evet. Eduardo, Eduardo Galeano müthiş bir insanla tanıştım ya. hatta o Yani sandra'ya evet. evet. soruyorum bakıyorum seni şey, şey, <gülüyor> bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik ee, korkunu yiyen hayalini yaşa youtube kanalına ilk videoyu 5 yıl önce yüklemiş Fahrettin Kaptan ee, geçen gün 237. videoyu izledim Programda da belirttiği gibi deniz her zaman keyifli olmuyor. Söyleşi yaptığımız günlerde Karait Denizi'nde Long Island'a doğru yola çıkacaklardı. Çıktılar ve olan da oldu. İşte motor, teknenin motoru sığı bir bölgede arıza yaptı. Rüzgar da kesilince işte yaklaşan fırtınadan kaçmak için gidecekleri 5 mil yolu saatler süren bir beklemeden sonra bir başka motorlu teknenin yedeğinde gidebildiler. Motor söküp arızayı gidermekte yine kaptana kaldı. Denize açılan her denizcinin ardından söylendiği gibi Fahrettin kaptanı ve Bayan Sandra'nın bundan sonra denizlerde provası neta rüzgarı kolayların olsun Program bir şarkıyla kapatmadan önce bir dayanışma konserinden söz etmek istiyorum. Birkaç ay önce pandemi sonrası müzik emekçisi dostlarımızın yaşadıkları maddi sıkıntılara az da olsa katkıda bulunabilmek için Açık Radyo programcısı sevgili Muammer Ketenceoğlu ile çevrim içi bir konser düzenlemeye kalkıştık. Mehmet Erenler'den Milike Demir'e kadar 47 Usta Müzisyen de bize şarkılarıyla destek verince yola çıktık ve Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Açık Radyo'nun da katkılarıyla bu konser 19 Haziran Cumartesi gecesi Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Detaylarına derneğin sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğiniz sanat yönetmenliğini Muammer Ketencoğlu'nun yaptığı dayanışma yaşatır müzik emekçileriyle dayanışma konserini değerli hocamız Cenk Güray sizlere sunacak. Gelecek programlarda size konserin detaylarını da anlatmayı planlıyorum. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada Fahrettin Kaptan'a ve Bayan Sandra'ya bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bu şarkıda Geçen haftaki şarkı gibi Bada Canlı olarak kaydedilmiş bir şarkı. Küba Müziği'nin ve Buenovista Social Club'ın yaşayan efsane gitarcısı ve şarkıcısı Eliades Ochoa ile İspanyol Flamenco şarkıcısı Argentina. Önce Ochoa'nın mütevazi evinde prova yapıyorlar. E ardından müzisyen dostlarıyla eski Havana'da bir kafenin kuytusunda buluşup Miguel Matamoros'un şarkısını birlikte yorumluyorlar. Şarkının sözleri de şöyle... Lagrimas Negras, karanlık gözyaşları. ''Beni terk etsen bütün hayallerim ölse bile sana kızıp lanetlemek yerine düşlerimde sana dua ediyorum. Hayır dualarını almak için düşlerimde sana dua ediyorum. Seni kaybetmenin ağır yüküne katlanamıyorum. Ayrılığın verdiği derin acıyı hissediyorum.'' Ve sen benim gözyaşlarımı görmeden ağlıyorum. Hayatım gibi karanlık gözyaşları. Haftaya pazartesi 13.95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Hepinize iyi bir hafta ve esenlikler diliyorum.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 Desteği için açık radyo dinleyicisi Ayşegül Çelik Şahin'e teşekkür ederiz.